Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz ehl Sünnet ve Cemaat nedir? ehl Sünnet ve Cemaat'in kısaltılmış adı da Sünni denir. Peygamber Şubil Aleyhisselam Hazretleri Benden sonra ümmetim 70 küsür fırka ayıracaklar bu Demek ki ümmeti Muhammed'e peygamden sonra 70 küsur bir adı şerifte de 73 diye geliyor, ayıracaklar. Bunlardan ancak bir fırka er cehennet olacak, diğerleri Allah korusun sabık olacaklar. Peygamber'in Surlu Aleyhisselam Hazretleri'ne menhum ya Allah. bu fırkayı naciye kim derdir kurtulan fırka K.A. buyurdu ene aleyhi ve sahabi. ben ve eshabımın bulunduğu inanç yol işte kim bu yolda olursa ancak kurtuluş onlaradır aradır buyurdu M.A. bunun için ehl inancında nedir sahabelerine her birine ne? İnanırız. Her birini severiz. Ayrım yapmayız. Tabi bazı bazında üstündür. Eftahdir vardır. Ama sahaben birini sevip de kızmak bu yoktur. İslam'da bu. Şimdi gelin inşallah ehl-i sünnet vel cemaat ismini kim taktı? Neden bu isim takıldı? Demek ki peygamberimizin Ali sema Hazreti'nin ve hesabının hepsinin bulunduğu inanç neyse yolda ise o yola bundanlara Ali'sine deniliyor. Peki bu ismi kim taktı? Hazreti Osman'dan sonra biliyorsunuz konu burada geçmişti. Hz Ali zamanında önce hariciler diye bir fırka, sapı fırka ortaya çıkmıştı. Ondan sonra da Hazret taraftarları diye, yani bir nevi Hazret meselesi bir siyasi iktidar kavgasına sanki dönüştürüldü. Bir taraftarlık diye tutular Tabi sahaben birini tutan kişini yaptı. Bu defa diğer sahabelere ...düşman kesildiler. Bunlar tabi Şii, Şia denildi bunlara da. Yine bunların dışında... ...Mutezile, Kaderiye, Cebriye, Batıneyi gibi... ...bir şey böyle sabı fırkalar meydana çıkmaya başladı. Neden böyle oluyor? İnsanların bazısının yapısında... ...oluşumunda bir enaniyet vardır onunla benlik büyüklük vardır insanların bağlısının yapısında. Bu gibi kimseler yalnız benim der. Kendi görüşünü ancak onu benimser. Başka hiç kimseye bağlı bağımlı olamaz bazı kimseler. E bu gibi kimseler tabi zamanla İslam'a girince peygamber zamanı değil ya halifeler zamanı değil Sonradan İslam'a bu gibi kişilere girince, bunlar kendi sabık inançlarını da bu arada onur benli gibi yapılarını da İslam'a taşıdılar. Tabi ne yaptı bunlar? Akıllarına, görüşlerine göre işte baş yol tutlar bunlar. Yani bir grup, ekol oluşturdular. Liderlik e, tutkusuyla böyle yola sapıtlar bunlar. Bunun üzerine işte gerçek Müslümanlar da Peygamberimizi seven, Peygamberimizin bütün hesabını seven Müslümanlara da onlar kene her bir isim taktığı için bu ayrılma belli olması için bu isim takıldı. Ehl-i Sünnet ve Cemaati. Yani Ehl-i Sünnet, Peygamber Sünnet'ten tabi olan anlamına geliyor. Ehl-i mezhebinin Biliyorsunuz mezhepler meselesi önce iki ayrılır. Bir, inançta mezhep. Bir de, amelde mezhep vardır. Bugün konumuz, inançtaki mezhep konusu. Nasıl olsa inşallah. İnançta mezhebimiz demek ki, elhamdülillah, yani bu dört mezhep buna tabidir. Şafii Malik hepsine tabi derler. İnançta biriz elhamdülillah, elhamdülillah. Bu, İnançtan beş tabi tabii imamları da var. Önce imam ne anlama geliyor? İmam üç anlama geliyor çeşitli altta İslam'da. Biri imameti kübra deniyor. En büyük imam anlamına geliyor. İslam devleti'nin başına bu isim verilir. İmameti kübra denir. Bir de Imameti Sûra deniyor, küçük imam anlamına geliyor. Bir kişi bir arkadaşına bile imam namaz kıldırsa, o kişiye de imam adı verilebiliyor. Demek ki namaz kılan imam adı verilebiliyor. Bunlar da imameti Sûra, küçük imam deniyor. Bir de bir ilim dalında uzmanlaşmış. Yeryüzünde zamanında tek olmuş. Yani onun döneminde olan diğer bütün insanlar onun bu konudaki ilmini kabullenmişler. Bunlara da imam denir. İlimde imam. İmamı ı Azam, i̇mam ı Şafi, i̇mam yani Maliki gibi hatta İmam-ı Gazali gibi bunlar da her biri de fıkıh ilim dallarında imam olmuşlar. Yerden bulan bütün o dönemin en büyük alimleri, büyük evliyalar bunların büyüklüğünü kabullenmişler. Şimdi inançta imamımız kimdir? Biri imamı Ebu Mansur Muhammed Mahatüridi Hazretleri deniyor. Bu aslında imam ı Azam'ın talebelerin talebelerinden, manefi konudan geliyor. Bu, bunun zamanında sapık fırkalar çoğalınca her sapık da kendi görüşünü e, savurmaya kalkınca tabi insanlar şaşır, şaşırmış duruma geldi insanlar da hangisi ne yapacaklar diye işte bu İmam-ı Matür dediğimiz zat İmam-ı Azam'ın taleberin taleberin okuldan geliyor kendini bu yola verdi İslam akvidesi inancını incelemeye kendine verdi ve zamanının imamı oldu. Yani inanç açısından o döneminki en büyük büyük velileri, en büyük ilim adamları hepsi bunu lider öndere kabullendiler. Biri bu. İkincisi de İmamül Hasan, eşleri hazretleri deniyor. İki kişi bunlar. Bu da şahmete bir konudan geliyor kendisi de. Hatta sahabeler Ebu Musa Eşha torundan oluyor kendisi. İşte bu iki imam ne yaptılar bunlar? Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin, eshabının bulunduğu inanç, itikatlar neyse bunlara bütün delilleriyle incelerler. Bunlara topladılar. ehl Sünnet'in akaidini meydana getirirler. Akaid akidenin çoğuludur akide, akide inanç demektir. Sağ inanç demektir. Peygamber'in bu aleyhissamadetleri eshabiken nücumi bu aleyhissamadetleri Peygamberimiz. Benim sahabelerim gibi Peygamberimiz her biri yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti, doğru yolu bulursunuz buyuruyor. Peygamber'in asasları buyuruyor. Şimdi ehl-i sünnet vel cemaattaki inanç nedir, nasıldır? Bu tabi imanı konudur. İnaç konusudur. Gerçekten önemli kelimesi de Az. Yani zorunludur. Yani hayattan daha zorunlu bir mesele bu mesele. Nasıl olsun inşallah. İnşallah belki bir iki hafta ödeyecek bu konu. Bu konu inşallah güzel dinleyelim, belleyelim inşallah bunu. Şimdi Ehl-i ve Cemaat akidesinde, inancında önce kelime-i anlamı nedir? Kelime-i biliyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü. Bunun anlamı ne şimdi? Eğlesine cemaati inancına göre. Eşhedü ben şehadette bulunuyorum anlamına geliyor. Eşhedü ben şahadete bulunuyorum. bir şahadet yani şahitlik yapma. İnsan ne şahit yapar? Bir kimse bir konuyu, olayı kesin biliyorsa o zaman o kişi şahit yapar. İşte demek ki bir mümin de iman konusunda imanı kesinleşince bu kelimeyi kullanıyor. Eşhedü ben kesin olarak şahite bulunuyorum en. Yani şunaki edat ek oluyor burada. La ilahe illallah celali. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah bir Celaluhu. Başka ilah yok. Tapınılacak, kulluk edilecek, dua edilecek, yalvarılacak, sayılacak başka ilah yoktur. Allah birdir Celaluhu. Şöyle kimse, insan etrafımıza baktığımızda en üstün varlık insan şu alemde. Akılla, bilinciyle, e, kültürüyle en üstün insan varlık insan. Ama insan aciz ama. İşte aciz. İnsan bir dış gece, insan kıvranıyor. Bebrende bir taş oluşuyor. Taş oluşuyor bebrende. Kişi terler diyor gece sancıdan kuranlıyor. Bu mu ilah olur? Ya kişiyi bir kabuz oluyor, ah buyurun Tuvalete çıkamıyor, zolanıyor, zolanıyor, kan geli çıkamıyor tuvayette. Bu insan ilah olur mu? Olamaz o teremler. Aciz insan. Hastalamamak elimizde mi? Ölmemek elimizde mi? Havayı sonmak elimizde mi? Mutajde her herşeye. E, i̇nsan ile olamayınca insan dışındaki varlıkla ile olabilir mi? Tabi olamazlar ya. Bir taş parçası, ağaç ile olur mu? Olamaz tabii. Şimdi önce allah Teala burada tanımamıza da gerekiciyle şahane. allah Teala'nın sıfatları var. Esması var Mevlamızın. Sıfatlar önce sıfatı zatiye dönüyor. Sıfatı zatiye. Buradaki ye, yay-i nisbiye deniyor buna. Allah-u Teala'nın kendine has özel sıfattır Mevla'mız. Neler bunlar? Vücut, Allah'ın varlığı, var olması Mevla'mız. Varlıkta üçeridir varlıklar. Birincisi, vacibi vücut deniyor. Vücudu, varlığı mutlaka olması şart. Haşa, bu alemin Rabbi olması olur mu? Olamaz. Dengizim olur mu? Olmaz mi ya? Olmaz. Bir evde aile reisi olmasa, bir sınıfta öğretmen olmasa, bölükte bir subay komutu olmasa, bir ilde vali şubu görevli olması ne olur? Kargaşa olur. Kargaşa olur. Bunun için, şu andaki denge düzeni neyi gösteriyor? Allah'ın varlığını biline gösteriyor. Bir de mümkünür vücut deniyor. Mümkünür vücut. Olması mümkün olabilir. Olması olur ama. Mesela insan denen varlık. E, i̇nsan diye yoktu varlık şu alemde. Adem Allah yaptıktan sonra insan diye varlık oldu. Yani şu alemde şu dünya gezegeninde insan diye bir varlık yaratılmasıydı, alem yine aynı alem idi. Dünyada dönerdi, güneşte yine dönerdi, gene bu devran devam ederdi. İnsan olması değil, mecbur değil. Mesela biz de yaratılmıştık, şu anda dünyadayız. Olması olmaz mıydı? Olurdu yine, olurdu. Bunun gibi Allah'tan başlarına kadar varlık varsa, bunların her birinin varlığı mümkünür vücut. Güneş olması olurdu. Hayat olmazdı. O zaman Emre başka hayat bize verirdi. O da var. Cemaatimiz. Bir de mümteniül vücut var. Olması imkansız. Allah'ın haşa orta denge, şirik olması, bu mümteniül olması lazım. Kıdem veka. Allah Tanrı'nın varlığı kıdem Kadim Yani sonradan haşa olma değil. Veka Allah Tanrı'nın varlığı baki ebedi. Allah'dan sonu yok der. Biliyorsunuz her canlının bir sonu vardır. Her canlım tadacaktır. Ama Mevlamız o hayyül kayyumdur. Allah bir şey benzemez. Muhalini'l-Havadis deniyor buna. allah Teala Mevlam Celleştanü hiçbir şeye benzemez. Şeytan insanların bazen kalbine vesvese verir, dürtüter. Haşa işte Allah-u böyle mi? Hayır. Değil. Hay allah Teala hiçbir şeye benzemez Mevlam. Kıyam bizatihi allah Teala'nın varlığı zat ile kaimdir, Hiçbir şeye de muhtaç değildir. Yine ehli sünnet ve cemaat mezhebine göre Allah-u şan dünyada görüllenmez. Bizi Allah öyle yaratmış ki insanın yapısı, dünya yapısı allah Teala'yı görmeye müsait sahip değil. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'dayken, Tur Dağı'dayken, her peygamberin başka özelliği olduğu gibi hadımız özelliği de kelimullah idi. Allah'ın kelamını duyardı. Tabi Allah kelamı Celle Şanuh'ü mekandan münezzeh. Yani bir cihetten gelmiyor. Ve Allah kerim, Musa Aleyhisselam kulağını anlatayım, böyle. Musa Aleyhisselam'ın bütün duyuları, hücreleri, onu duyarlardı. Bir kimse, mesela nasıl olsa da, bir evliyaya kişi ziyarete gidebilse, tabi gerçek evliya olsa, Allah dostu yana olsa, gerçek evliya olsa, bir kişi böyle bir insanın ziyarete onu görüşebilirse. Kişi orada mutlaka değişir muhteremler. Feiz alır kişi orada. O hafızda mali feiz alır, o hale gelir kişi. Hele biraz da yukarı çıkalım. Mesela tebi tabi'in, tabi'in. Hele bir insan bir sahabeyi görebilsek, tabi bugün gün için de mümkün değil ama o kadar rüyada olabilir bu muhteremler bu. Bu rüyada olabilir. Ee, bizler hiç anlayaması rüyamızda bile bir sahabeyi görebilsek görebilsek günlerce onun ruhsal zevk gitmez bizlerden. O kadar tatlı gelir. Biraz da yukarı çıkalım. Gelelim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. E nasıl olsa da Peygamber rüyamıza görebilsek alacağım artık. Görebilsek Peygamber'imizi aşık net görebilsek Peygamber'imizi e, tabi bu zevk işe benzemez. İşte Musa Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'nın sohbetinde iyi de yani tur Sinada. Allah-u Teala'nın sohbeti Musa Aleyhisselam sohbetinde Allah-u işitiyor işletiyor, duyuyor. Hadi Musa Aleyhisselam'ın bütün hücreleri yandı. Allah de yandı. Allah de yandı. Çıldıracak. O aşk yaktı. ama aşkı. Ne yaptı? Kale Erini enzur ileyk dedi artık ağzından bu kaçtı. Ya Rabbi bana zamanla göster seni göreyim, dağanamam, yandım dedi ben. Melah buyurdu, "Kale Lenterani terani. Ya Musa sen elbette ki beni göremezsin." Şimdi bazı sapı fırkalar buna bakarak Allah Teala diyorlar, buyurdu. Beni göremezsin buyurdu." Allah Teala da görünmez diyorlar bazı sapık fırkalar. Ne diyor ehl bunlara? Allah Teala burada len üra buyurmadı. Yani görünmen buyurmadı. Len terani. Sen beni göremezsin buyurmuş Musa Resulü sallallahu bulaştı. Yani ya Musa sen dünyada iken şu bedende iken beni göremezsin. Çünkü Allah Teala daha tecelli etti. Daha bir parçalandı. Belab yürüyor. Ci'alehü dekka. İnflak daha. Daha parçalandı. Toz duman oldu daha. Musa Aleyhisselam'a Allah te tecelli, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hücreleri kalmazdı. Toz da olmazdı da erirdi. Buhar uçar giderdi. Onun için dünya böyle bunu göremez. Ama inşallah cennette Mevlam gelin göstereceğiz cemaat. Nasıl olacak onu bilemeyiz. Nasıl olacak bilemeyiz. Yalnız tabii peygamberimize din nasip oldu. Ama dünyada değil gene ama. Miraç makamında. Kabül Kavse'nde. Orada nasip, nasip oldu. Bir Hazreti Abdülkadir Geylani yanında talebeleri giderlerken yolda namaz vakti gelmiş sahrada yani açık arazide e, cemaat yapıp namaza duruyorlar. Tam farzanı kralarken yerle gök arasında büyük bir taht üzerinde çok nuru bir varlık beliriyor. Şöyle bağırıyor kişi yer-gök arasında bir taht oturmuş. Ye Abdülkadir. Ben senden razıyım. Senin tayben razıyım. Hepin cennettesiniz. Artık namaza gerek yok, bırakın namazı." diye. Bunu duyan Abü'l-Hasan'ın tayberleri, çoğu namazı bozuyorlar. yollar. Yani Allah bizden razı artık." diyorlar, bozuyorlar. Bakıyorlar Hoca Abdülkadir Hazretleri namazı devam ediyor namaz bozmamış o. Namaz devam ediyor. Tek tavı namaza giriyorlar bunlarda. Namaz bitince Abdülkadir Hazretleri şu başını kaldırıyor da "Ey melun şeytan!" git oradan diyor. Bağırıyor. Hemen şeytan insan şekline bürünüyor, yanına geliyor. Yanına geliyor. "Ya Abdülkadir, Allah aşkına bana doğru söyle." Benim şahit oldum nereden bildin? Ben diyor nice evliyayı böyle kandırdım diyor. Ben sen Rabbinim dedim. Affettim dedim. kulum dedim. Kulkabettim dedim. Nice evliyayı ben kandırdım. Seni de kandıramadım diyor. Benim şahit oldum nereden bildin? Kur'an'dan bildim diyor. Nasıl bildin? Allah Teala mekandan münezzehtir. Sen bir mekandasın. Belli yerdesin diyor. İkinincisi Mevlam böyle diyor. Hatta etanel yakîn. Ölüme kadar ibadetim edin allah Teala diyor, Sen namazın, kalırım dedin diye. İşte demek ki dünyada kul tabi Mevlamızı göremeyiz. Ancak ilham denen bir şey vardır. İlham. Bu ilham kalbe gelen bir ses. Hatta öyle ses diyor bunda. Harf kelime yok bunda, ilhamda. Bu tabi şeytanın da olabiliyor, melekten olabiliyor, bir de Allah dostlarına, yani kendine tam allah Teala verenlere, Allah diye yananların kalbine, Allah tarafından da ilham gelir, ilham. bir ilham? allah Teala'nın ona konuşması muhtemelenler. Bunda ses yoktur iş, kalp duyar bunu, kulak duymaz bunu. Bunda harf kelime yoktur. Bundan zaman da yoktur ama. Mesela bizler konuşurken şimdi e, on kelime birden söyleyemeyiz. Teker teker söyleyemez. Zaman ihtiyacımız vardır. Ama ilahi ilhamda zamana gerek yok. Oran. allah Teala kuluna bir saniyede binlerce ilmi verir Mevlam verir. bu sıfatlar sıfatı zatiye yalnız Allah'ın zatına kendine has sıfatlardır yani Mevlamızın varlığı ebedi oluşu bir şeye benzememesi zat kaybıması Allah mahsustur Allah Teala'nın diğer sıfatları insanda bulunabiliyor ama mecazi anlam deniyor bunlara neler bunlar? Bu şimdi. Bir de sıfatı subutiyye. Sıfatı subutiyye. Sıfat yani özellikleri. Sübut, sabit, değişmeyen sıfat anlamına geliyor. allah Teala'nın bir de sekiz tane değişmeyen sabit sıfatı var. Biri hayat. Allah Teala'nın hayatı tabii kendi zatından hiç değişmez. Ebedidir, ezelidir. Böylece. Şimdi bu sıfatta bizde var mı? Var. Nasıl var? Mecazi anlamda, hakikî gerçek değil ama bizde. Bizde hayat var. Bizim hayatımız mecaz anlamında, gerçek değil, hayal gibidir. E bizi hayatı Allah Teala verdi. Yani hayatı bir kez edilmedik hayatı. Allah bir hayatı verdi. Hayatımız allah Teala'nın iadesine, takdirine bağlı. Bu kadar. Ne kadar yaşatır, ne zaman öldürür, ne zaman diriltir? Karışılabiliyor muyuz? Karışılabiliyor muyuz? Karışlamıyoruz. Yine bizim hayatımız Allah'ın koyduğu kurallar gereği bazı sebeple Kur'an'la bağlı bizim hayatımız bizi ayrıca dışarıdan. Ne gibi? Önce hayati organlar bak. Kalp, beyin, ciğerler, böbrekler gibi. Bunlara bağlı hayatımız. Bunlar olmadı mı, çalışmadı mı? Hayat olmuyor. Ya yani bizim hayatımız dışa bağımlı. İşte önce okuşana bağımlı. Suya bağlı, gıdaya bağımlı. İşte Allah'tan hayatı, velam hayatı kendi zatından hiçbir şeye bağlı değildir İkincisi ilim Allah bir sıfatı da alim ilimdir allah Teala Mevlamız her şeyi bilir allah Teala her şeyi biliyor e biz var mı bu sıfat var gelen mecazi anla biz de bir şey biliyoruz ama bizim ne de birliktemiz Allah ilmi katında hiçtir o kadar Musa Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Kefsesli okuluna geçiyor. Kıdın Aleyhisselam aramaya gitti. Buluştular. Bir gemiye bindiler. Biri Musa Aleyhisselam Mürser Resul Peygamber, hatta Ullazim Peygamber Musa Aleyhisselam kitap sahibi, teraz sahibi. Diğer Hüsur Aleyhisselam Ledinli ilim sahibi. İkisi gemiye bindiler. O arada bir kuş denize daldı çıkarken gagasından, kuşun kakasından bir damla su düştü aklı anlamasından dedi Kıtır bak ya Musa dedi senin ilmin, benim ilmim Allah ilmine göre kuşun kakasından damla kadar bile değildi dedi böyle yani Allah'ın ilmi bir deniz olarak kabullense, kabullense tabi ona sınır yok Allah'ın ilmine sınır yok Öyle bile olsa, senin benim ilminin toplamı bir damla kadar bile değil buyurdu Mustehemler. Yerde gökte ne varsa, yerde gökte ne varsa, ki mevla buyuruyor, biz kalederretin fil sema Biz kalederretin bir zerre ağırlığında bir zerre Arapçada en küçük maddeye zerre deniyor. Eski Yunanlar atom demişler, en küçük maddeye eski Yunanlar Arapçada en küçük maddenin en küçüğüne zerre deniyor, zerre. Yani atom anlamına geliyor bakınız. Yeryüzünde ne kadar atomlar var? Yarı kabunda, suda. atom biliyorsunuz katı oluyor, sıvı oluyor, gazanlı oluyor atomlar okyanuslar hep atomlar işte böyle havadaki atomlar böyle. yıldızlar günehe atomu meydana geliyor bunlar Allah ta bunların her birini atomu da mevlam biliyor onu Rabbi'mi yarattı atomlar bir düzene bağlı elektronlara dönür nötronlara var protonlara var sayıları belirli ağırlıkları belirli belirli belirli bir maddeye maddeye geçiyorlar rızın saçıyorlar işte bakın adı cemaatimiz. Allah tabi'nin hepsini biliyor, biliyor. İnsana gelince gerçekten her varlık atomdan meydana geliyor. Ağaçta bir atom yığını insanların atom yığını aslında. Evet hücre ama hücrenin yapısı temeli yine atoma dayanıyor. Atomdan meydana geliyor. Demek ki insanda atom yığını taş atom yığını bitki atom yığınıdır. İşte Mevlam bizim hücremizin sayısını biliyor, yapısını biliyor, çekideni biliyor, içindeki genlere biliyor, kromozomlara biliyor Mevlam. Ona yaratan Mevlam. İlmi ilahi bence. Sonra bu ilmi ezeli, ebedi Mevlamın ilmi. Bizler daha önce ne haldeydik? Hangi toprak maddelerindeydik bizler daha önceden? Çamur olduk, bitki olduk yendik, kan olduk hangi bedende, hangi damarda kan dolaştık ne zaman hücreye dönüştük hücre mevcresi hücre, hücre, hücre olduk ne zaman devlete atıldık mühteremler ve ileride ne olacak hangi insan hangi toprağa gömülecek mühteremler kişinin nerede ölecek ne zaman ölecek insan hangi toprağa gömülecek Kişinin ne zaman kabirden kalkacak mahşer durumu ne olacak ve insanın cennet hayatın tamamı Allah Teala biliyor bunları. Bu için Allah'tan gizli bir şey yok. Semi, Basar. Semi işitici. Allah Teala Mevlamız her şeyi işitiyor, duyuyor. Yine bize gelelim. Bizde bu sıfat var mı var? Mecazı var. Biz işitiyoruz. Ne ile? Bazı aletlerle. İşte dış kulak, orta kulak, iç kulak derken beyni gidiyor. Bunları aldık mı, bozuldu mu, arzu yaptı mı bunlar işitemiyoruz işte muhtemelen. İşte. Sonra bizim işitmemiz neye bağlı? Mesafeye bağlı. Uzata konuşuyoruz, duyamıyoruz. Üç kişi birden konuşuyorlar, karıştırıyoruz, duyar anlayamıyoruz. Ne olur biraz susun. Sen sus bakalım, sus bakalım. Şimdi dinleyelim bakalım. Karıştırıyoruz. Bakınız Mevlamızın sıfatına bakalım, işitmesine bakalım, adı cemaatimiz. Bu kadar insan, bu kadar insan, kimi Allah diyor, kim bilmem gol diyor, kim bilmem ne diyor, değil mi? kimi Kur'an okuyor, kimi Allah zik ediyor, kimi günah işliyor. Uçan kuşlar, denizdeki balıklar, yaratdaki karıncalar, Esen yerler, o dalgalanan denizler, okyanuslar, nasıl aşşa geliyor onlar? Aşşa geliyor Allah denizini kabul O kadar melake-i kiram, huyler, melekler. Her birinin bir zikri var, her bir tesbihatı var. Allah bunu hepsini işletiyor, yine aşşa karışmıyor. Kişi bunu bazen kendi fark eder. Mesela insan bazen daralır. İnsan daralır, daralır, daralır. Artık kişi azdin anlar. İmkanlar gitmiş, eline bir şey gelmiyor, bunu almaya gelmiyor, daralamış, bir şey yapamıyor. Kul ne yapar? Elini açar, Allah yalvarır. Allah'ım, sen biliyorsun Allah'ım der. Acizim sen yaparsın der. O anda kul biliyor ki, Allah onu görüyor, biliyor, dinliyor. Baktığında. Biliyor muhtemelen? İşte adı cemaatimiz, her bir varlık Allah zikri her varlık böyle. Karınca hep Allah zikri ediyorlar. İşte Allah semiyedir. Hepsi işit yazacak hadimiz. Bir gün sahabeler bir savaştan sonra sefer sonunda Medine'ye dönerlerken çok yüksek sesle tekbir getirirler. Allahu ekber'i bağırdılar. Peygamberi ki il bey yani kendinize geldiğinde ne yapıyorsunuz? Haş Allah sağır mı haşa? Ne bağırıyorsunuz bu kadar? Bunun için demek ki insan kalbinden de dua etse, kişi yavaş da dua etse, ne yaparsa yapsın, Allah hepsi onları biliyor, işitiyor muhtemelenler. allah Teala basır Mevlamız. Basır. allah ter Teala her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. Yine bize bakalım. Şimdi bu soruda bizde var, mecazi olarak bize bize görüyoruz neyle göz cenan organa muhtaçız ona mahkumuz bak ya onunla yaatan Rabbim sana bakın ilah kudret ilah ilim göz bu kadar kıymetli tamam kul haber kişi zarar etmez ama göz zarar geldi mi zarar ediyor evla ne yapıyor gözü bak bir muhafaza almış göz belgesi etrafı yarım kale gibi içtenin gömülmüş çukura ya. Göze tabaka, tabaka, tabaka, tabaka. Tabaka, tabaka. Bizim göremiz şu göze bağlı olan meclum mahkumuz. göze böyle Haş allah Teala öyle göze değil azı cemaatim. Efendim. Hatta meleklere bile, onlar bir oku yok meleklere bile. Yani ruhumuz o şekilde. İnsan ruhu da görür, işitir ama kulakla göze alete değil ama. İşte Yüce Mevlamız allah Teala Celleştehu'nu her şeyi görüyor. görüyor. Hadis-i Şerif vardır. Karanlık gecede kara taşta gezen kara karıncayı allah Teala görüyor. Ayak sesinde işitiyor, duyuyor aziz Yani Allah-u Teala'nın gizli hiç ama hiçbir şey yok. İşte bir insan e lütfen inancı olarak, gereği olarak kişi bunları iyi bilirse o kişiye haşla günah işleyebilir mi? İşleyemez mi? Günah işleyemez kişi işte. Kişi günah işleyemez. Allah beni görüyor, biliyor. Kişi bağırıp çağıramaz. Kişi boş konuşamaz. Kişi gezirip yapamaz. Allah sizi duyuyor deriz. Bir örnek örnekleyelim. Araya girecek her şey ama Hazreti Abdullah bin Tüsten Hazretleri Çok kısa geçeceğim konuyu inşallah. Yedi yaşındayken dayısı yanına kalmaya yatmaya gidiyor. Dayısı da Eylullah'tanmış. Evel yani bir soylu bir aileymiş demek elhamdülillah. Diyor ki bir gün bu yenile yavrum Abdullah diyor. Ben sana yavrum bir ders vereyim yavrum diyor. Sen bunu devam et yavrum olur mu diyor. Peki dayı diyor. Her zaman diyor yapmadan önce otur yatağın üzerine yüz defa, defa Allah Allah, Allah de diyor cüzali. Ama her Allah diye şey şunu bil ki diyor Allah'ın mevhi araç tabi söylüyor yani Allah benimle beraber Allah beni görüyor biliyor, sesimi duyuyor bunu da düşün anda yani diye böyle Allah derken alkabını bunu getir diyor bu çocuk oturu yatağın üzerine bir tertemiz çocukmuş. Pıranta gibi ruh gönlü varmış. Otur yatan çocuk dayısının aynen tavsiye üzerine aşı Allah! Allah! derken Allah görüyor, biliyor, duyuyor. Allah huzurunda. Öyle bir havaya bürünüyor ki bambaşka hale geliyor. Allah! Allah deyince her Allah deyişinde sana bir manevi derece alıyor. O hale geliyor. Birader yatıyor, yatıyor ama o geceki yatması başka yatma oluyor ama ya çok tatlı oluyor Yerden gökten belli değil kendisini bilemiyor ve tatlı fiizli Allah huzurunda kendisi tabi sabah kalkıyor dayısımın camiye götürüyor, bakıyor gün namaz başka namaz ama şimdi ya Allah huzurunda ya şimdi Allah benle beraber Allah beni göreyebiliyor diye el bağlı Allah huzurunda namazı başka namaz oluyor. Derken o gün sabah oltan sonra, kahvaltan sonra sokağa çıkıyor. Arkadaşlarına oynayacaklar. Erken çıkarlarmış. Arkadaşlar geliyor, abla, ta yine abla, geliyorlar, oynayalım. İşte bakıyor, bakıyor da oynayamıyor. oynayamıyor be. Allah beni görüyor, biliyor, bu bir hayale geliyor. İşte Allah huzurunda Böyle atlamak, koşmak, gevezelik yapmak yapamıyor muhtemel yapamıyor. Demek ki işte bize inşallah bilse ki allah Teala alimdir, seminidir, basıldır Mevla. Her şeyi görebiliyor. Allah huzurunda ceneşşanühü tabi hayat değiştirmez. Allah-u Teala tevekkülle değişir, übate değişir. İrade. Allah'ın bir sıfatında ceneşşanühü irade. İrade, dilemek, bir şey istemek, irade. İrade, kül. iraden tam Allah mahsustur. Allah bir şey diledi mi, ne yapar? Kün, fevkü. Ol, mevla yani buradaki ol, Allah dilediği an, fevkün, buradaki fev, fevkü takibiye, hemen oluverir. Şey. Bizde var mı irade? Var. Var ama... Bizim irademiz şu bedene bile geçmiyor ki ama şu bedene bile geçmiyor ki irademiz işte bir insan Allah yolda ilerledikçe, bakalım aldıkça kişinin iradesi kuvvetlenmeye başlar. Buna Tasavvuta tasarruf deniyor. Tasarruf tasarruf yani sarf kökenden geliyor eğirme çiğirme bir Allah dostu, gerçek Allah dostu, Allah dostu, o kendi bedenini aşı iradesi, dışta da artık tasarrufa başlayabilir. Mesela kitle kapı açılır, dilediği an. Ağaç yamulur, su çıkar, üzerine gelir. Tasarruf dönüyor bunlara. İşte cennette bu hayat olacak müminler için cennette muhtemelenler. Cennette kişi oturduğu yerde bakacak ki bir ağacın dalında öyle bir meyve var ki gözleri kamıştır renginden görüntüsünden, kokusu o bambaşka bir şey, canı istedi ama yatıyor, eşli yanında yatıyor gaya kalkacak mı? yok yok. merdiven lazım mı? yok hayır, irade göz kapağınız ise işte irade kap açıp biliyorsa parmakla hareket ettiği gibi cennete irade ettiği anda ağacın dalı onun sanki organik parçası ona bağlı olacak gele verecek. İşte alır cemaatimiz hayata dünyada bu oluyor işte budur mucize. Peygamber mucize muhterem der. Evliyat-ı budur işte. Dıştan tasarruf edebilme. Tasarruf edebilme. Tabi Allah'ta iradesin Mevlamızın Yerde, gökte, arşta, ferşte, berzahta, dünyada ve izim işimiz yapımızda hiçbir zerre Allah dileme dışına çıkamaz Her Hazretlerim. hakim el Kudret kelam tekvim birde var. Kısa geçeceğim şey inşallah. Şimdi arkadan bakın burada kudret güç geliyor mesela gene bize gelelim bir şey görüyoruz duyuyoruz diliyoruz şöyle yapalım ama neden yapamıyoruz güç yetmiyor kuvvetimiz kısıtlı mesela bir radar gösteriyor ki uçak düşüyor yere radardan bunu görüyorlar uçak düşüyor görülüyor Hatta pilotla da tercihle konuşuyorlar. Seçini duyuyorlar. Yardım istiyor. Görüyorlar da ne yapıyorlar ama birçok değil mi? Bir işte. Mesela örnek olarak bir şey yağmur geliyor. Aşırı yağmur geliyor. Tam uzaydan uydudan bunları şey işte yapıyorlar. Gök, bulutların hareketini görüyorlar. buradan yapısından bu biliniyor. Yönleri biliniyor böyle şey. Işte. Kanlı işte falan günü filan yere çok sağarak yağışlar geliyor. Sel olabilir. Görüyorlar. Biliyorlar. Önlemek ne gerekiyor? Güç yok ama. Güç yok. Güç yok. Hatta deprem olacağını bile bilebilseler, bilebilse ne yapabilirler? Ne yapabilirler. Hem haber verirler. Haber verdi İstanbul'u bir şehir muhtemelen. 20 kapatmanla üst üstüne ne inyecek bunlar? Ne inyecek bunlar? Işte. Al cemaatimiz. İşte kudret ve kudepeneşe. allah Teala Rabbimiz her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şey işitiyor. Allah-u Teala Mevlamız ne dilerse onu yapmaya kadir mutlak. Alakül şeyin kadir Mevlamız. Yüce Efendim işte işimiz öyle bir mikrop girmiş ki Bugün tıp buna bir çare bulamıyor. Öyle mi mahkumuz ben? Nedir hastı? Mikrop. Can küçük bir varlık, küçük bir varlıklar. Işte. İnsan bunu aciz, aciz bundan. Ama Mevla dilerse, dersin mutfailler, ne Habib Mevlam, her şey Allah diye aşk işi bakın Yapmış. Aküvarlar Ak var bedende. Onlar bizi korun askerler, ordu işimizde. Aküvarlar. Bedene. Yabancı bir madde girdi mi? Bakın küçük mikro gören mikro bakteri girdi mi? Bunu bunu haber alıyorlar. Hem orası saldırı geçiyorlar. olanlar. Savaşıyorlar olan böyle. Savaşıyorlar, savaşıyorlar. Allah Teala dileğini yardım ediyor burada. Allah mikro yardım ediyor, akre yeniliyor, kişi yeni düşüyor Allah anda. Allah yardım ediyor, mikro yutuyorlar, ima ediyorlar. insan sağlığına kavuşur Bak Allah'ın nesl iradesi o oluyor. Bence. Kelam tekin, kelam Allah'ın kelam söylemesi. işte bir de Kone Kerim'dir. Allah'ın kelamı Kone Kerim Cennet Şahin Mevlamız'ın. Tabi Kone Kerim bir mezhep vardır yani yanaçta mutezile diye. Bunlar bir zamanlar Abbasi döneminde iktidar ele geçirildiler. Mutezile mezhebi. Biliyorsunuz bir ülkede sabık inançlılar bir geçirince ne oluyor? Onların inancına rejim dönüyor bu sefer. Yani Rusya mesela komünizm vardı. De? Onlara göre rejim. Kim konu Karşı Rusya'da rejim düşmanı. O da aynıydı. Öylece. Yani bir ülkede e, sabık inançlılar iktidara hakim oldular mı? Onların inancı rejim oluyor. Vatanla eş anlamına getiriliyor. Rejim düşman din diyorlar. İşte mutezileyle bir zamanlar Abbasi döneminde iktidar hakim oldular. E, meşhur imamlarımızdan Ahmet bin Hanbe Hazretleri e, müşriyetlerimizden çok eza çekti o zaman cemaatimiz. Bu Kur'an yüzünden. Yani Kur'an hadis mi kadim mi derken, tabi bu girmeyeceğim uzun olduğu için olduğu için Tekvim Allah'tan yaratması meblağımızın Allah Teala diyetini yaratır, dedi Allah de yok eder. İnsanlar bir şey yaratamazlar. Bir de yaratmak yoktan var etmek. Bu. Hazır şey insan bir şey yapabilir. Mesela bir hanım un alır, yağ alır, işte tuz alır, bunu alır, karıştırır. Ondan poğaça böyle bir şey yapabilir. Ama Oturdu, efendim bir börek yapacak, misafire gelecek. Eyvah, evde yağ kalmamış. Bak, eli kolu bağlandı. Hepsi varsa, yapabilir. yapabilir. Bugün bilimde işte bu. Evet, atomlardan şunu yapılıyor, bu yapılıyor, kimyasa işlenme yapışında Bunlar yapılıyor. Ama olan maddelerden yaralanıyorlardır. Yoktan var etmek, ancak Allah'ın mahsusunu yaşanıyor. Ya. Allah'ın yok etmek bir şeyi, o da Allah'ın mahsusunu, bak o yani bir şey Allah var ettiyse Allah'ın var ettiği bir şey yok etmek o da yani Allah'a mahsustur. İnsan bir şey yok edemiyorlar. Efendim öldürüyor. Tam öldürür ama yok olmaz beden. E ben şuruyor. Başıma de dönüşüyor. Başıma de dönüşüyor fıtrat emdir. Topamaz diyorsun başıma de dönüşüyor. Yani hiçbir zerre yok olmuyor. Yok olmuyor. Başıma dönüşüyor, yok olmuyor. Demek ki yoktan var etmek allah Teala mahsustur. Olan bir şeyi yok etmek o da allah Teala mahsus Teala mahsustur. Bir de inşallah Kerime Şahat'ı ikinci bölümü Peygamberimizin nüvreti meselesi inşallah kısa inşallah. Tabi bu konu uzun olacak inşallah. Herhalde bir iki ama yamak inşallah nasıl olsa. Muhammed'in Reşvülullah kelimesi. Muhammed peygamber Allah-u Teala'nın Resulü. Resul elçisi peygamberidir. Böyle yapıyor. Peygamberimiz peygamberliğin son halkası Hatemen Nebiyin geliyor Kur'an-ı ve Hatemen Nebiyin Nebilerin hitamın son halkası peygamber teri, son peygamber dedi ki ne anlama son peygamber arkadan başka peygamber gelmeyecek bu anlama geliyor bir bak gelmedi işte aşağı yukarı 1500 sene yaklaşıyor başka peygamber üzerine gelmedi gelmeyecek ikinci anlamı şu peygamberimizin peygamberliği gereği yaşanmazsa insandan sonu dünyadan sonu Ailenin sonu Bu son peygamber ana son peygamber. Önceki peygamberler zamanında her topluma ayrı başka peygamber gelirdi. Bazen yeryüzünde aynı anda çok peygamber bulunabilir yeryüzünde. Hangi peygamberin ümmeti peygamberine aşırı dirense, aşırı inkârlık etse, peygamberi inanmaz, aşırı zırh ederlerse Allah Tanrıları her akede batırıyordu. İşte vatan belli işte. Bir Lüt kavim mesela herhalde duruyor işte. Canlı örnek önümüzde böyle. Duruyor. O batardı. Başta bakmazdı. Neden? Önceki peygambere yalnız bir topluma kabile peygamberdi. Bir. İkincisi arkadan başka peygamber geliyordu. İnsanlar devam ediyordu. Bir toplum helak oluyordu, batıyordu ama insanın tamam bitmiyordu arkadan başka peygambere geleceği için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber muhteşem, son fırsat bilebilsek bunu değerlendirecek, bilebilsek bilecek. başka peygamber gelmeyecek. Eğer peygamber düşmanlığı aşırı giderse peygamber inanan müminlere aşırı zulüm baskı yapılırsa İslam Müslümanlar aşırı baskı yapılırsa artık bu İslam yaşanmaz hale gelirse tabi ne olacak az cemaatimiz insanlığından sonu olacak dünyanın sonu olacak işte kıyamet de bu olacak muhteremdir bazı aklımıza gelip kendimize sorabiliyoruz acaba kıyamet yakın mı diye ne yapalım önce kendimize bakalım evimize bakalım çevremize bakalım ha, hemen anlarız Kendimizi karar veririz bence. kendimize bakalım Acaba bizler şu anda ne kadar peygambere bağlıyız? Ne kadar peygamberi seviyoruz? Ne kadar onun emirlerine tabiyiz acaba? Onun dinine kadar yardım ediyoruz acaba? Evimizde ne kadar acaba İslam yaşanıyor? Şehirimizde nasıl yaşanıyor acaba? Buna bakalım. O zaman kararımızı verilemez hocam Bir de şu bir gerçektir. Ne kadar kavimler batmış ise Nuh kavmi, Ağat kavmi, Siyamud kavmi, Kavmi batmışlarsa, bu batma olayı, azap, helak bir anda gelmez. Mutlaka, altyapısı oluştur. Altyapısı olacaktır. Bir denge bozukluğu başlar, genelde kuraklık başlar, kuraklık başlar atacağım mademiz. Mesela Nuh kavmi, helak koca batacak. Nuh artık, bitti artık. Nasıl bitti ama? Ne kadar çalıştı, bakınız tam 950 yıl, 950 yıl böyle. hasta yaralı mı anlamadı? İnsan yalvarıyor insanlara, yalvarıyor böyle. Allah davet ediyor, artık bahtı hiç arıyor, artık hiç. Hatta bir gün giderken bir yere bakıyor karşıdan ihtiyar bir ama çok ihtiyar iki kişi konuya girmiş, torunların torunu konuya girmiş diye biri geliyor. Dedik ihtiyar torunlarına şu gelen Nuh mu dedi? Gözü seçilme artık. Dedi Nuh. O yandan geçtireyim de bana bir tüküreyim dedi. Bu dur ama. bunu duyunca artık he, o zaman bir dua etti. Ya Rabbi bunları helak et. Batır bunlara ya Rabbi. tiş bırakma bunlardan. Mevla buyurdu. Ya Nuh tamam. Bırak artık tebliğ. Bırak peygamberliği. Gem bakalım. Şimdi ne oldu? Önce kurak başladı. Su dengesini Mevlam bozdu, su dengesini bozdu Mevlam. Ya hiç girmiyor. Ama sıcak, şimdi ne sıcak olunca... Yerdeki su buharlaşıyor, yukarı çıkıyor. Dünyadaki su azalıyor. Hızlı buharlaşma oluyor. Fakat su kuvvetli olsun, o kadar hızlı buharlaşma oluyor. Yerde muazzam hızlı buharlaşma oluyor. Tamam, yani denizde olmuyor bu. Topraktaki su gidiyor, insan bedenindeki su gidiyor... meyvedeki su gidiyor, ottaki su gidiyor... Su devamlı buharlaşmada, hızı buharlaşma. Peki neydi buharlar? Gökte almanı depoluyor mevla Allah Valla Yani koca denizde, okyanızda deryalar gökyüzünde havanın hafif buhar şeklinde gökte bu, de, bunlar depolandı bunlar. Depolandı. Tabi uzun yıllar kurak olunca ağaçlar kurudu. Ot mot kalmadı. Hayvanlar aç, zayıf, ölüyor hayvanlar. Yumurtayan tavuk yok, süt veren inek yok. Hayvanlar açtan ölüyorlar. Bir tek bitki ot bir şey olmuyor. İnsanlar da çıldıracaklar. Ama halimane gelmiyorlar. Günümüzde bu şekilde. Deprem oluyor efendim bilimsel şunlar şunlar hayatları. En bari insan hayatını kim yarattı? Be? Dünyayı kim yarattı? içimizdeki kan damarı kim azsa onu oraya yarattım, yarattım. Sonunda Nuh Aslanım onlara haber verdi. İşte filan günü gelecek Afat gelecek. Belemon'a buyurdu ya Nuh. Havva anamızın ekmek piştiği bir tandır vardı. Havva anamız dünyaya inince tabi o zaman ne yapmış Adam Aleyhisselam babamız? Bir taşı oymuş içini tandır yapmış. Havva anamızın ekmek pişirilmiş. O havamızın tandır Tanrı'nı demek kalmış, elde ona kalmış. Mevlam buyurdu, ''Vefaretten nuru'' O tandır bir infilak edecek, patlayacak, oradan su fışkıracak Mevlam buyurdu. Su fışkıracak. Yerden oradan su fışkırınca, ama ''Vefaret'' fevran, yani infilak ederek seçti. Tazlikte su fışkıracak. Mevlam buyurdu. su fışkırınca, işte tufanın alamette başlayacak bu olacak. Haber bu olacak, o zaman gemi bindiniz. Mevla buyuruyor... ...Effaretten nuru. birden bire bir infilak... ...kolaktan zarar patlatan... ...bir ses... ...yar patladı, yada sıcak su... ...murazam göklerdür... başladı... ...hep tam gemi bindiler... ...şimdi onlar bilmiyor ama tabii onlar hala... ...ne diyorlar onlar... ...bak uzaktan bir bulut geliyor... ...uzaktan kara geliyor... Onlar şimdi seviniyorlar ama yağmur yağacak diye. Seviniyorlar. Mubaşım gene yalvarıyor onlara. Gene yalvarıyor onlara. Gelin. Gemiye binin hali kurtulursunuz. Oğulun biri bile bilmedi Kenan bilmedi. Biz de bak bu geliyor. Bize yağmur yağacak. Artık gene bol dur gelecek. Ahmet evet geldim Hüseyin'le yağmur geldi ama tam 7 yıl gökte tepesinden su. 7 yıl. Su. öyle bir indi ki yeryüzüne yerden de fışkırdı yer altında kalan sular onlar onlar fışkırdı gökte öyle bir su indi ki bir anda bir anda her taraf sel oldu her taraf sel oldu aynı yani tabi gönül kurtuldular şimdi diyeceğim azı cemaatimiz ne kadar kavme bakmışsa önce Mevlam bunlarda doğal denge Mevlam bozdu azı bak doğal denge böyle su dengesi bozuldu hava dengesi bozuldu, aşırı şunlar bunlar böylece. İşte günümüze bakalım aziz cemaatimiz. Yani doğal dengeler bozulma varsa bundan da biraz korkalım. Allah tebbi su edelim inşallah teala. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala'nın gönderdiği Hatem-ül Enbiya'dır. Son peygamberdir. İnsanlara bizlere son fırsattır. İslam düşmanı yapana gerçekten düşmanlığı insan mı yapıyorlar? Kendini yapıyorlar. Kendi yapıyorlar çünkü son peygamberin peygamberlik dönemi kapanacak olursa İslam yaşayamayacak olsaldık o zaman sonudur. İlyat'a la fatih.